ولا Al kafü ربك ربي لعزت عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Maden ya var ya, diğeri mi ağrıyor, diğeri mi ağrıyor? İmanla gelen bilecek miyim, gidemeyecek bilecek miyim ki? <gülüyor> evet, i̇şte bu kadar hayula olmak doğru değil. Kanatlı dostlar açıktan söyleyemiyor. Yani dört ayaklı hayvanla bizim farkımız olacak ya Velekat kerram <gülüyor> ne kadar kerran beni Adam ama Adam. Bir toz Adem Allah annemizle Âdem Aleyhisselam'dan geldik. Bütün insan, kokuluyoruz yalan. Maymundan neden olmadık biz? Demek ki maymunlar insan yapmayı biliyordu da şimdi unuttular mı? Niye bir maymundan insan doğmuyor? Ne yalan söylüyor? Maymun ol bir insana çalışıyor. Maymun mu? biz kabul etmiyoruz. Biz peygamberzadeyiz. Elhamdülillah, Elhamdülillah. peygamberzadeyiz. Ama velekad kerranna Âdem'ı tefsir ederken üstazımız da mükerrem olan bu etle kim? Değil. Der ki ruhaniyettir. Ruhaniyetin gıdası da ibadettir. Zikri şeritin şurubunu içe içe Adem anca yok Oğlum sen öyle. Böyle Adam olunmaz. ''Ulayike kel en'ânu belhüm edal'' ''Ulayike buyuruyor Allah. Belki hayvandan ziyade dalalete gitmiş bu insanlar. Allah Allah. Hayvandan ziyade dalalete gitmiş. Dedi, babam bize belletti bunları. Onun kabirde ayaklarına kurban olayım ben kabr nur olsun, Amin. geçen biriyle bana selam gönderiyor, diyor ki Hasan beni büyük meclislerde ansın, onlar Allah rahmet etsin dedim mi, nurlarda çalkalıyor böyle demiş. Allah rahmet et, Amin. Rabbi, anneme babama rahmet et, o kadınların mürşidibi, o da erkeklerin mürşidibi, İkisi de o taraftan da Hadi Osman Osmanzade, seyyid olarak peygamberimizin sülalesinden 70. seyyid baba'mız. adı. 70. seyyid, işte be oğlum, sırrımı döküyüm de geleyim, bu ölüm beni ya getirir ya getirmez. Nebi dersen, saat 11'i geçti daha uyuyamıyorum, 12'ye doğru uyuyabildim, bütün dizlerim doğranıyor. İçerim doldu, kalbim ağrıyor, iki hap aldım, kalbimin için yoğrularıma şeyim tokanmasın, şerrim diye. Anşa cazım üzülecek, ee, Anı Ramazan şurada bir odada yatıyor, bitsin. Ondan sonra Sami de şurada bir yatakta yatıyor, Anca da yakınımda gözüm almış, ırnağımdan depeme ter olmuşsun hep. ''Kızım, bu kızım buyur bay, babam buyur, geldi bütün sırtımın Allah hakkın bin koruyuyla halal olsun, makamı cenneti alanın pidevs-i olsun. O gece beni soydu, bu gece gidemeyeceğim.'' derim Kötü mühendis gözümünün ne gelip dikiliyor. ''İlle gel efendim.'' diyeyim. ''Yurayım ya Rabbi, onu yurayım, mı?'' diyeyim. ''Kızım, e, diz çöktüm, kanaatınız olsun, yalan şu kadar ilave etmem çok şükür.'' O battaniyeye çalıştım, sarıldım, dizimin üstüne oturdum. ''Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâ lâ süt salavatı Allah'a da bitirdim. ''Ya Rahman, Ya Rahim ile bitirdim.'' ''Ya Rahman, Rahim'in İlham'la'yı da bitirdim.'' iyi yiyemeyeceğim kızım.'' İçerimde çok büyük rahatsızlık var. Hemen şöyle yatayım, bal şerbetiyle çörevotu ne getir, şöyle içeyim. Ondan sonra üstüme de bir mum dökün. Sabim de kalksın, sabi de kalktı küçük kuzucağızım. Allah iki cihana aziz olsun yavrucağızımın. O dizlerimi evvela yiyor, okuyor, üstüme mum döktürüyor erkene. Elhamdülillah bu uyku geldi, gönülük geldi böyle çok derinden, ondan sonra yaptım, da uyumuşsun, kalktım, hiç bedenim yok, titreyim yok. Gitmesek mi ola, Diyelim Anşa, gelersek iyi oğlum inşallah, açık olacağım dedi, Anşa'nın verdiği cesaretler. İzl-i Teala geldik için. Zer tanıştık. Allah bizi hazirmeyi nasip etti. Çok şükür. Onun için kardeşlerim, diyelim ki daime böyle fikirli insan olalım. Allah'ımız da bizde böyle istiyor. Redkurun Allah. Allah'ı zikredin kulların. Kıyamen, dinlediğiniz yerden Allah'ı zikredin. Hacı eshab Erbilî, Muttisat-ı Râhul Aziz Efendimiz onu tersir ederken, düngelli dilerek Allah'ı zikretmek la taiflerin çalışmasıyla olur. Zikri kül oldu mu düngelli yerden her yerin Allah, Allah, Allah. Allah. Çok râbuta yapma yok, çok râbuta yapma yok. Hacı eshab Erbilî, Efendimiz Muttisat-ı Râhul Aziz buyuruyor ki, benim yavrularım semtinden şeytan geçemez ki vesvese bilsin. E namazda vesvese geliyor sana ya? Abdestte kana deviş kısmısı. Kolunu yiyor, üç tarafa yüz güne Ne Niye yiyor oğlum? Kuru kaldı diyorlar içinden. Böyle çok kardeşimiz var içimizde. Ondan sonra ayağını yürüyor, diğerisini sığır atacak şekilde yürüyor. Devirmen altına girmiş de e, ne böyle öyle diyorum. Havuzatullah diyorlar, benim damat sanayi imamına daha kızımı neye vermeden evlene yavrum oldu benim, çok severdim çocuğu, e, kuru kaldı diyorlar. Kendi askere gidince böyle dediler. Onu e, vesvese veren şeytan vesvese veriyor, kuru kaldı diye. Ayşe annemiz abdest arasını niye çok özeniyorsun öyle? Guruk aldı diyorlar. Aman guruk aldı diyene bakma. O nefsi emmareyi takdir, nefsi levvameyi takdir, mutma mutmainneyi takdir ettin mi? Temizledin mi üçünü? Ondan sonra kalbine şüphe alma, oldu abdest. Oldu inatlaşma. Ondan sonra onu vesvese veriyor şeytan. Necip Fazıl kısa birer şurada Kayseri'de eee verirken nakşilerde bir adet var diyor. Bizim keyifte gelmiş de e, abdestin olmadı kuru kaldı dedi. Abdestsiz namaza niyet Allahu ekber demişmiş. Bir dehat sensine yaklaşamamış. Bunlar hep vesbis bun hep vesvese yapıyorlar. Ben biliyorum, mesbeseyi kaldırın ya, o içeriden bunu şeytan veriyor. Allah Allah! Allah olsun, bunu hep belleyin. Hacı babanızın son vasiyeti olsun size. Bir, Hacı, esadi i Eskili, Hüdise Aziz, namazda imkânı yok, mesbese biretmez. Benim evlatlarıma. Niye ya bize? Mesih hakkıyla evlat değil İki. İki. Neyle olur? Birisi, Şeriat-ı Array-ı Ahmediye'ye, Kur'an-ı Kerim'e, tıpkı tıpkısına uyacaksın, uyacağız. Ben uyamayayım, ben çok şeyi zayi ettim. ki yaptığımı da kaybettim, hiç los ettim. Huzurumuza geldim, bana dua edin, Allah demiyor demiyorum, aç bir ilaç bırakmasın demiyorum, rızasız bırakmasın beni bugünümde. Ama hocam biliyor da, ha, evvelden ne yaptınızsa hasta olunca yapamadığını Allah yapmış gibi yazdırıyor meleklere. Yazdırıyor, yazın, amelinin evvel camiye mi giderdi? O güzleden kar şafağla camiye giderdim. Gözleriniz ağlayamıyor mu? Ağlayamıyor efendim. İhtiyar şeyh ağlasan günahını koymaz siler süpürür. Ama ben ağlayamıyorum. Ağlayamıyorsanız diyor tasdiketli evliya da Kur'an-ı Kerim'den 10. sahibede Sün ve kasad kulukum ayeti cerilesi var. Hafızımız var mı okuyacak? Hafız mı? ben? Sün ve kasad bunlar da zernik zeytih hajarat ve ela şekl-i min el hajarati lama yetefekkeru min minha -min -min -min -min ondan sonra enallahu du'a bi amri kamil Bu ayeti kur'an-ı Kerim'den bulun 19. sayfada sünneyle başlar bundan sonra diyor Allah yani o kalbi taş olan kimseler, gözü daş olmuş da yaş çıkmayan kimseler. Gözü. Bak sanki sular taşın arasından çıkıyor, o su değil, o, o diyor Allah'ımız, o diyor, taşın diyor, gözünün yaşı diyor. Zannediyor <gülüyor> <gülüyor> zannediyorsunuz ki, buradan çıktı zannediyorsunuz. O dağlardan bazı taşlar yuvarlanıyor, geliyor, yağmur yağdı, toprağını aldı, ne de ondan zannetmem diyor Allah Kur'an'ında. O Allah'tan haşyet edip korktuğundan, o yuvarlanaraktan aşağıya giden taş Allah korkusundan geliyor. Sen baştan da mı daha katı oldun diyor bizim gözlerimize. Oradan bizde e, camiye giderken de dedim de bunu da gecenin ikisi geçip de birisi kaldığı zaman şafak yakın değil daha namazgular kana ilki spaneki okuyuyor elhamı da okuyor. bu ayeti bir defa okumalı ikinci defa eğer dıvaktın mı yine elhamu okur zam sure yerine yine sünna kaset olurum ayetini okur Öyle iki rekat namaz da kalbimi, gözümü sana emanet de Rabbi, ne olur gözlerimi der de ağlasın. Derin mi diyor gözlerinden şakır şakır yaş dökülür, tam dışarısına çıktım da şöyle yoldan semaya baktım da her yıldız Allah diyor baktım öyle bütün yıldızlar kudret sahibi öyle elektriklerini semaya takmış, güneşi, kocaman ayı. Dünyanın dörtte e, biri kadar, o da öyle, e, e, dünya, güneşin dörtte biri kadar ancak alıyor. öyle bunları döndüren Allah diye. Hatırıma gelince gözümden kendi kendine yaş şakır şakır şakır dökülmeye başladı. Meğerime kusur bendeymiş, size de belletiyorum bunları böyle belletmeyen, çok ateşli sohbet etmeye de, Usul usul işi belletmeye geldim, Allah izin verirse inşallah, Allah a, Allah a. inşallah. Allah a, Allah a. Demek bunu belledim efendim, Surayı Bakara'nın onun sahibesinin ortasında sunmakası kulübü külübü. Arada ben orada bulursun. <gülüyor> Ondan sonra... Bu üçü, dedim ya, birisi kılınkucu kadar da Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayacaksın. Eğer bir tarikat ehli, kalan insanı ne neyse bilemiyorum. Allah topunu bir etsin inşallah. Amin. Buradaki cemaatin içinde istihbarattan da olan varmış bizim evde. İmam Hatıb'ım oraya doğru ağlayaraktan geliyormuş. Beni istihbarata gönderdiler. Hacı Hasan Efendi bir yokla, sohbetini yokla da, bakalım hükümete ne zarar gelecek bundan? Ne zarar gelecek böyle adamdan? Ben irşad oldum, tövbe olsun diye ağlayıp geliyorum. Biz kimseye ne partcılığı tarif ederiz, ne fırkayı tarif ederiz, her tarikatın ehline de kardeş gibi muameleyi tarif ederiz. Herkese kardeş, olanın cihan bağında ey aşık, nedir matlub bir insü cin? Ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin. maruf kerhi, hiç kimseyi incitmemiş de Yahudi, Nasrani, Mecusi, Müslümanlar cenazesine gelmişler. O diyor bizden, o diyor bizden, o diyor bizden, o diyor bizdendir. Herkes diline göre merasimini yapsın. Çadı çıkarmış oğlu, oğlum ben kimseyi incitmediğimden her kavimden benim cenazeme gelirler. Yalnız cenazamın meraşmaları tamam oldu mu? Cenazamı salacımı yerinde koyun. Hangi mezara uçar gidersem o mezerdenim ben, o kalımdenim buyurmuşlar. Tezgahın evliyada o buyursun siz de. Ondan sonra böyle böyle kalk, kalktı diyor. Kendi kendine taktı, melekler kaldırıyor. Barabar geliyorlar, Müslüman'ın mezerinin başına koyuyor. Bak oğlum, oğlum, özel ahlak. Ee, böyle geliyor insanı, salacını kendi götürüyor oraya kadar. Eee, 400 tane kafir, buyurun, eşhar. <gülüyor> Allah ne arar sen de sigir ya? Sigir hastası oldum da onun için. Hastalan bir daha bir de, Hep azabından o. Azap şeytandan geliyor. Şeytan ataştan oldu. Azapların adamın 140 kırmızı geçiyor. Görmüyor mu? Ataç gibi yanıyor. Sonra diyor oluyor. Sap sarı geçiyor. Sonra azapların adam saf sarı geçiyor. E ee, bir evi ateş tutarsa Allah korusun, neyle söğünür? Suyla, hemen din eriyorsan oturuyorsan bir tarafa yatıver, geçmeliyse kalk bir abdest al, yine geçmeliyse e, normal suyla, hep e, kaynar da olmasın, pek soğuk da belki bedenin dayanmaz, onunla bir huslet, İki rikatlamazdı. Ya Rabbi, benden bu azabı al. dedim mi? Bor gider azap. Ne etti neymiş de? Seni kaldırıp yere vuracak. Azap gelince iman kalır mı? Ne dediğini bilir mi? Üç ile şart etmiyor azaba gelince. Üç, üç daha altı dokuzla. Ondan sonra on altı ile Ailelerini boşayanı çok yok mu kazabının yüzünden aile kendinden ayrılamıyor kendine aileden illa bir kolayma mı bakın kolayını koymamışsın üç defik attığında yetmiş talağın içine sen altı defik atmışsın dokuz defik atmışsın on altı defik atmışsın ne nikah kaldı ne bir şey kaldı hiç bir şey yok ama yine de. Birleştiriyorlar zaman da birleştiriyor, kendiler de birleşiyor. Daime zina ediyor, daime zina ediyor, daime zina ediyor. Gazabı bırakın Allah'a sınacağımız. Ne diyelim efendim, لَا ve وَلَا قُوْوَةً اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ de husn yedim de atasunuyla söğünürdü, siz de husn ile söyündürün bunu. ...yoksa sizin evinizi batınızı yıkar o, yoğrularınızı yetim kor, boynunu yüker her yerin, oh. Allah hepimizi korusun, kurban oldun valla. Oh. Bak emniğin bu oldu, Öğün hep basiyete geldim diyorum size, kitaplarımda kayılıyorum de, isterseniz inanın, isterseniz inanmayın. Mecid görürüm, söylerim ama, niye söyleyeceğim, Allah dilime... ...sizi dinlemenizden lütfetti ve verdi dilime. E ee, onu verince ben ne yapayım da, kitabla uğraşayım da sizi meşgul edeyim kafanızı. Bazı kardeşlerimiz var da, ya üstaz demişler Hacı Esadet. Yine eski günahları yediyor filan. Üç şey ile yapamazlar, birisi... ...şeriat hücudundan hiç ayrılmayacaklar. İkincisi... Efendisine teslimi külde teslim olacak, akıl önünde megit gibi teslim olacak. Ya yıkan hoca ölüyor, uyanmak ıpratıyor, uyanmak ıpratıyor, karnını sığayıp, belki bir şey çıkıyor, hiç sesleniyor mu doğru söylem o ölü hiç sesleniyor mu? Döner tarafa dönüyor, sen niye gideceğimi senin niye teslimiyetin yok böyle? Böyle olursan. Doğru söyle, vardın da ameliyat olacaksın, patlamış olmuş senin e, ney, e, atantısın, diyor ki yap ameliyat edelim. Kaç defa oldu böyle sancı, iki defa, üçüncü oldum mu patlar, zehirler öldürür seni. Yatlar, ben yatamam ben, korkuyorum ben. Bir, önce keselli reçetesi verirler, on, on, on beş, on gün daha da midaki. Sadece daha yükselince deliydi, üçüncüde ölürdü, hemen yetiştirdiler ki yetişemez çok koca devler ne da hastaneye yetişmeden öldü. Bütün insan, sanki bütün insanın pangasıymış. O kadar şeylerden biri, incelerden biri evet, Acatullah'ın imamını gittiği yerden biri, ondan sonra mithat verdirler alan, Yetiştiremedi, öldü gitti. Şu elini kolunu teslim edip de Habibi Hazik'e bağlamazsan ameliyat ilerimi yetmez mi? Soruyorum size. Yetmez çünkü bağlanmayım. Sen de bağlanmayım iyice bağlanmıyorsun da ondan tedavi olamayıyorsun. Öyle duruyor, o e, reçete olan dersinden teselli oluyor ancak. Kalbim zikri nerede kaldı? Ruhum zikri nerede kaldı? Hafinin zikrin nerede kaldı, ekvanın zikrin nerede kaldı, ee, ondan sonra e, nefsin zikrin nerede kaldı, zikri kül nerede kaldı, zikri sultanı nerede kaldı, Hı. ondan sonra e, nefi ispat nerede kaldı, o zaman mümini kamil olabiliyor ancak. Murakaba nerede kaldı, ahadiyyet <gülüyor> mulhuveallahu nerede kaldı ve huve ma'akum iynime kültün <gülüyor> murak.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 Allah rızası için birisini getirdiler. Siz havalardınız. Gazıköy'ünleri selam. Onu, ee, 16 için yiğitli. On altı sandı. Eski bölüşten e, yarısını kendine yarısına da bize elma toplarmış. Efendim beni gönderdi. Elma istiyor. On altısını da vermez. Bahroluyum. On ee, 16'sına Böyle adamları yiğitliler bir heyet geldi dedi ki bu kahrolası cahili illet etsin der. İlet Yazıp olur, öbürkena inşallah iman nasip olur. Yine bize karışır bir adam. İmkanı yok, kıyamadım. ya, kalbim kıyamaz ben. O ben eee kedimin e, o namazı kılamamışma. Anca bakın kaygılanıyorum. Kedinin bu kaygılanan bir adam bir yavrusunu kaldırır da atar mı dışarıya? Ölsem atmam. Ancak kendi bağını koparır da giderse uğurlar olsun giderken. Ne olsa bizden ret Biz sizin hiç sıkıntınıza katlanmaya söz verdik. Üstazımız. Karşısında söz verdim ya Hiç kimseyi rettiremem. Çünkü rettiniz rettim dedi Efendimiz. Kabulunuz kabulüm dedi. <gülüyor> ya imkisab ettiğiniz zat Reddettim derse hutbu cihan da reddediyormuş. Hutbu cihan reddettim işte şu kitapta yazlı. <gülüyor> hutbu cihan reddettin mi Rasulü da reddettim ben onu diyormuş. Rasulü Kibriya reddettin mi Allah ben kabul defterinden sevdim onu diyormuş. Onun için kardeşim ömündeki insana sahip olun yahu <gülüyor> elinizde erkelele. Yapma Allah peygamber aşkına yapma. Kendinizi nara yeniden yakma. Siz hepiniz başımın tacısı, derdimin ilacısınız, hepinizin ayağına turadım ben. <gülüyor> Öyle tevazu geldi bana ki, indin hepsini indikse, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kurban olayım ben yavrularıma onlar gibi vazife yapamıyorum diyorum. Onlar iyi vazife yapıyor, ben ameli mandal oldum diyor, ben ameli mandal oldum. Allah sizin duanızla rahmetine pian ile uldursun. Rızasına bulunsun. Kimlerimizi imanla öldürsün. rızasını buldursun. Cennetine doldursun. Yüzümüzü güldürsün inşallah. Oğlarım, yavrlarım ağlamayalım da ne olayım yavrularım. Vallahi daha ahir bir efendinin <gülüyor> yerde Allah bize salat. İşte, Yun akşam geldiler de kıyı araçıyla istersen hususu salıvatı kıyımız var taksı mahsus taksı yorulduğun yerde misafir hanelerini hazırlayacağız İstanbul'da bizim liderimize varacaksın ellerini öpeceksin bir görüşeceksiniz efendim şu çocuk taştı getirdi taş yedemem ben. Giremem. Elini ayağını öpüyor. yana affetsin. Giremem. Nereye giremem. Şekerim değil. İki yüz, Ondan sonra bazı zaman canımın sıkıldığı sevmediğim bir kişi olsa ayrı. şimdi şekerim yükselir giderdi. Hepisini seviyorum bu adamlar. Onlar da beni seviyor onun için rahat kalbim elhamdülillah. Tansiyonum şunalar. Sen yoktursun gelmişsin ama mı? Yazbarıyorum ona. Benim sana diyemeyeceğim üç hastalığım daha var. Bizim de yedi 7 senedir oturduğum yerden namaz diliyorum. Akşamla akşam, da akşam...